açık kaste Merhaba Kainat. Bugün 16 Ağustos Pazartesi. Yıl 2010, Ay 8, Gün 228, Hızır 103. 1431 Hicri Ramazan 6, 1426 Rumi Ağustos 3. İstanbul için iftar vakti 20.11. Hacı Bektaş, 708. Kutlama Yılı ve Uluslararası Hacı Bektaş, Bektaş Veli'yi anma günü. Kuruldu dost cemiyeti, gönlümüzde muhabbeti, vallahi gördüm cenneti, sır, Hacı Bektaş, aşk diye. Adviye Bacı Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi anma günü. Hacı Bektaş Veli, 1248 yılında Horasan'ın Nişapur şehrinde doğmuştur. Bilinen eserleri Vilayetname, kitab Fevaid, Fatiha Tefsiri, Şatiye, Makalat, Hurdename'dir. 16 Ağustos Hacı bektaş Veli'yi günü olarak kabul edilmiştir. Türbesi 1. Murat Gazi tarafından yaptırılmıştır. Bugün Türbe ve Müştemilatı yani eski adıyla Pirevi olan dergah müze haline getirilmiştir. Yerli ve yabancı turistler tarafından yılın her günü ziyaret edilmektedir. Hayat hikayesi, Menakıbname adlı kitapta efsanevi bir şekilde anlatılmaktadır. Cemali hakkadır niyazlarımız, Agaz'a başlasun dilbazlarımız, Ta arşa dayansın avazlarımız, bu çekelim Hacı Bektaş aşkına. Yemek Listesi Gün 2228. Un çorbası, Halep köftesi, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata, meyve. Büyük saatli marif takvimi on the purple Merkez Açık Radyo 949 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz burada ve bir tatilden sonra kısa bir tatili mütakip Ömer Madra ben deniz tekrar döndüm Açık Gazete'ye Ömer Madra abi Hollywood tatilde ve Volkan Arpınç'la birlikte programa tekrar dönmüş bulunuyor. Saat 8.05 ve Elvis Presley ile açılışımızı yaptık. Elvis Aaron Presley Kral. Her bütün tanımlara göre popüler müziğin en önemli siması olarak nitelendiriliyor. Kendisi 1977'de 42 yaşında hayata veda etmişti. Bugün 16 Ağustos 1977 yani yüzünün gelmiş geçmiş en popüler şarkıcısı olduğunu da söylememiz mümkün herhalde bir kültür ikonu rock'n'roll'un kralı ya da kral olarak biliniyor sadece Bütün tek kişinin kırabileceği bu alanda bütün rekorları da kırmış bulunuyor kendisinin bu yıl dönümünde anarken daha başka parçalarda çalacağız ama açılış parçası olarak jailhouse rock'la bir giriş yaptık Günaydın. Şimdi e, aradan geçen zaman içinde olup bitenleri de kısaca özetlemeye çalışmak gibi bir zor işle birlikteyiz. Bu hafta da bunalacağız haberiyle girelim bir kere. Yüksek sıcaklıkların bu hafta da bunaltmaya devam edeceği haberi var. Türkiye bir bütün olarak bu haftayı da aşırı sıcaklarla geçireceği geçirecek deniyor. Sıcak hava dalgasının Ağustos'un 25'ine kadar yani daha bir 10 gün kadar Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Bugün Marmara'da yine yüksek nem olacağı 35-36 derecede sıcaklık nemle de birleşince hissedilen sıcaklığın 38 ila 42 derece ol olacağı belirtiliyor. Ege'de nem oranının Marmara'dan düşük ancak sıcaklığın bu seferde yüksek olduğu onun da sıcaklığında 37-42 derece arasında yer alacağı belirtiliyor. Evet şimdi olup bitenlere bakalım demiştik şöyle bir gözden geçirecek olursak iklim bilimciler tam bir yarışa girmiş durumdalar. Dünkü Guardian'dan aldığımız bir habere göre doğal e, felaketlerin bundan sonra nereyi vurabileceği konusunda tahminde bulunmak için Colorado'da, Boulder'da yapılacak olan bir diplomatik seviyede e, bir iklim bilimciler toplantısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanıyorlar ve erken Uyarı sistemi kurulabilir mi diye meteorolojik felaketleri, küresel ısınmadan kaynaklanan meteorolojik felaketleri önlemek. Erken uyarıyla bir bize önleyebilmek için bu özellikle şey korkuları arasında yapılmış. Çünkü bir yandan fırtınalar, kasırgalar, kuraklıklar, sel ve diğer aşırı iklim olayları, aşırı hava olayları da şimdi bütün önümüzdeki yıllar içinde e, büyük ölçüde büyük bir tahribata yol açabileceği tehlikesi var. Dolayısıyla da bir dizi meteorolojik e, katastrofun felaketin son haftalarda e, gündeme geldiği e, bilim insanlarının da şu ana kadar zaten e, 2000 şu ana kadarki rakamlara bakılacak olursa 2010 yılının Tarihte gelmiş geçmiş bu gezegenin Gördüğü en sıcak yıl olacağı da Söyleniyor bütün bunları da Artık her türlü İhtiyatı da bir kenara bırakıp Doğrudan doğruya Küresel ısınmadan dolayı Olduğunu söylemek gerekiyor Menşetlerde bunu göremiyoruz maalesef Çok Önemli bir nokta var Şimdi bulup bitenlere şöyle bir Bakacak olursak <gülüyor> 20 milyon kişinin evsiz hale geldiği Pakistan'da açıkça görülüyor. Bu da çok ciddi bir facia olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen şeyi de söyleyelim. Bu 20 milyon insandan bahsediyoruz. Evlerinden, yerlerinden, yurtlarından olmuş durumdaki insanların Pakistan'da Normal muson yağmurlarının çok çok ötesine geçen, taşan aşırı iklim olaylarının bir sonucu olarak karşımızda bu. Ve El Niño ve La Niña olaylarının da etkisiyle hızlı bir şekilde kürenin hem Miktat Kadıoğlu da bugünkü gazetede yazmış Seyahatkinde hürriyetin hem de küresel ısınmanın Hızlı bir şekilde geçen 10 yılda olduğu gibi şimdi de e, ondan önceki 20 yılda görüldüğü gibi El Niño ile La Niña'nın bir yer değiştirmelerine rağmen <gülüyor> e, tropik ok okyanus hararetindeki değişmelere rağmen e, küresel ısınmanın dü düzenli olarak yükselmekte olduğu görülüyor. Ve 2010 yılında tam bir rekor kırıldı. 12 aylık ortalama sıcaklıkların ölçümlerle ölçüm teknikleriyle bilinen ölçüm teknikleriyle yapılan ölçümlere göre böyle devam etmekte olduğu görülüyor. Rekorların kırıldı. Yani insan kaynaklı iklim değişikliğinin artık dünya için özellikle de tabi insanlık için abartılamayacak kadar büyük bir önem kazandığını söylüyor James Hansen'ın da Rudy, Sato ve Lola birlikte arkadaşlarıyla birlikte yazdı son yazı da bu yakında Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanacak oradan alırsak bir özet bakacak olursak küresel ısınma gittikçe yükselen sera gazlarıyla beraber iklim değişikliğini değiştireceği bekleniyor ve birinci derecede bir göstergesi küresel ısınmanın bu iklim değişikliğinin küresel ısınma birinci derecedeki değişikliği böylece şu anda önümüzdeki gör, görmekte olduğumuz küresel iklim değişikliklerini Hararet değişiklerini giderek daha yakından incelemenin ve sadece bir bilimsel sorun olarak akademik bir sorun olarak görmenin çok ötesinde Kamuoyuna bunun öneminin duyurulmasının hayati bir önem taşıdığını da belirtiyorlar Bu yazıya daha sonraki günlerde de tekrar dönmek üzere Şimdi bırakalım ve neler oldu ona bakalım yani 20 milyon insanın Pakistan'da sellerle ve kolera, kolera gibi hastalıklarla sıtma gibi başka hastalıklarla da <gülüyor> perişan halde oldukları ve tarihinin en büyük felaketini yaşamakta olduğu Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılmasının bağımsızlığının yıl dönümünü kutluyor. Bu sıralarda tam birkaç gün önce kutladı 1947'de ve Pakistan'daki sellerin felaketinin e, baş bizzat başbakanın söylediğine göre Yusuf Rıza Gilani'nin söylediğine göre ülkenin 1947'de ayrılmasından e, Hinduların yönetimindeki Hindistan'dan kopmasından ve Müslümanların çoğunlukta olduğu bir Pakistan ülkesini kurmasında görülen olaylar kadar önemli bir e, i̇niş kalkış, iniş çıkış ve çalkantı içinde olduğunu söylemişler. Yani o dönemde 500 bin insanın kitle katliamları içinde perişan olduğu, öldüğü, ölüp gittiği on binlerce, binlerce ailenin paralandığı on milyonda mültecinin yeni sınırlara geçtiği gibi insanlık faciaları düşünecek olursa onunla kıyaslanıyor olması gerçekten de bunun sadece bir doğal olay olmanın ötesinde önem taşıdığını da gösteriyor. Yani Gilani bizzat, Gilani söylüyor ki başbakan 20 milyon insan şu anda evsiz. Yani bu aşağı yukarı Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye nüfusu, Cumhuriyeti nüfusunun %28'ini oluşturuyor bir anda sellerle köse ısınma yüzünden. Bu hale düşmüş vaziyetteler ve 20 milyon insanın evsiz kalması tabii aynı zamanda başka sosyal e, çalkantılara hatta bir askeri darbe ihtimaline de e, değiniliyor. Yani çünkü hükümetin de bu sellere karşı ne kadar yeterli bir cevap verdiği tamamen ortada büyük bir tereddüt halinde. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da uluslararası toplumu bu 10 milyonlarca Pakistanlı felaketlediği dair yardımı hızlandırmaya çağırmış. <gülüyor> İslamabad'da Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari ile bir araya gelmiş. Daha sonra da felaket bölgelerini ziyaret etmiş Cumhurbaşkanı ile beraber. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında da anlatacak perşembe günü başlayacak, genel kurulda anlatacağını söylemiş. 460 milyon dolarlık acil yardım çağrısının yalnızca %20'sini aldığını belirtmiş örgüt. Yani büyük bir insanlıkta da destekten <gülüyor> ari bir durum var. Yani yardımcı olamıyorlar. Cumhurbaşkanı Zardari de son derece geç bir uluslararası şeyi de İngiltere ziyaretini, Britanya ziyaretini de uzun süre sonra erteleyip halka halka çok uzun bir zamandan sonra gidebilmişti. Çok ağır eleştirildi. Cumhurbaşkanı Zerdari de ülkenin sel felaketinin zararlarını gidermesinin iki yıl alabileceğini de bildirmiş. Özür dilerim sesim için. <gülüyor> Yetkililer sellerin şu ana kadar 1400 kişinin ölümüne ulaştığını belirtiyorlar ama Yaklaşık 6 milyon kişi gıda, barınak, temiz su ve ilaç yardımına acilen ihtiyaç duyuyor. 6 milyon insandan bahsediyoruz. Orta boy bir ülkeden, ülke olarak görmek mümkün. Bir Orta Avrupa'da pek çok sayıda bundan daha az sayıda da nüfusu olan ülke var. Suat Vadisi'ndeki Mingora'da da ilk kolera vakasının teşhis edildiği belirtiliyor. Bölgede temiz su eksikliğinden kaynaklanan başka hastalıkların çıkmasından da Korkuluyor. <gülüyor> en az 6 milyon çocuğun doğrudan doğruya e, diğeri ve benzeri hastalıklardan yetersiz beslenmeden ve zatüre gibi hastalıklara kapılacağından da korkuluyor. Kolera, sivrisinekler ve malar yanında sıtmanın da çok kolay genişleyebileceğinden de bahsediliyor. Ayrıca da yağma haberlerinden de bahsedilmeye başlandı ve yaklaşık <gülüyor> 6 milyon kişiye ulaşılmasına çalışılıyor işte sind vilayetinde yağma olaylarından ve giderek hukuk nizam tanımaz davranışlardan bahsediliyor en büyük risklerden birinin de yiyecek ayaklanmaları çıkmasından korkuluyor ayrıca da başka sorunlardan da bahsetmeleri bahsetmek mümkün ülkenin Büyümesinin bu ekonomik büyümesinin yarıya düşeceğinden de hesaplanmış yarıya düşeceğinden korkuluyor. Bu hesabı yapan da Dünya Bankası. Çünkü 1 milyar dolarlık ürünlerinde mahvolduğu hesaplanıyor. Ve hükümetin de 2 mily 1 milyar 700 milyon dolara yakın yeniden inşa çalışmalarına gitmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Aynı zamanda buğdayın yanı sıra pamuk ve şeker gibi ürünler de mahvolmuş durumda. En önemli e, olaylardan bir tanesi bu. Onun dışında ülkede tabii e, Asya'dan başka haberlere de e, geçebileceğiz. Asya dışında, Asya'da daha sonra mesela Hindistan'da da özellikle Keşmir bölgesinde Hindistan yönetimindeki çok tartışmalı Keşmir bölgesinde de çok ağır bir sel felaketinden bahsediliyor. Aynı zamanda da Çinde bir bir günlük yaz ilan edildi çünkü büyük heyelanlarla devam ediyor. Ortalık Asıp kavruluyor. Aynı zamanda da Rusya'da Dünden itibaren yürürlüğe giren bir tahıl ihracat yasağı ortaya çıktı. Ağır orman yangınları, turba yangınları ve kuraklıktan kaynaklanıyor dünyanın da en büyük üçüncü buğda ihracatçısından bahsediyoruz. Geçen yılın üçte ikisi oranında ancak üretim yapılacağı için böyle bir yasak koymuşlar. Ve bu felaketlerin dünya fiyatlarını, yiyecek fiyatlarını fırlatmasından korkulan, korkulduğunu belirten yazılar var. Tüm bunlara tekrar e, döneceğiz birazdan. Müzik Elvis Presley'den dinlediğimiz ikinci parçaydı. Onun çok ilk büyük başarısı aslında Handok ve daha sonradan da sürekli olarak binlerce binler sayısı binlere varan ünlü şarkıya sahip olacaktır. Bütün konserleriyle beraber bakıldığında Elvis'in hiçbir kimseyle kıyaslanamayacak tek bir kişi olarak bir müzisyenle ya da bir gösterici sanatçısıyla kıyaslanamayacak bir başarıya ulaşmış olduğunu söyleyebileceğiz Hiç kimse yani herkes bir bütün önemli müzisyenlerin kendisini bir milat olarak kabul ettiklerinde söyleyelim. Evet Açık Radyo'da 94.9 Açık açıkradyo.com'da yayın yapıyoruz ve abi tatilde ben Deniz Ömer Madra devam ettiriyorum ve havadan sudan bahsediyoruz. Bu yıl en ağır bir şekilde gerçekleşen bir küresel ısınma olayıyla karşı karşıyayız. Ve büyük felaketlerin aslında yiyecek fiyatlarını da artırmasından bahsediyorduk. Önümüzdeki yıllarda Miktat Kadıoğlu'nun bu yıl sıcak yazı El Niño sonbahar ve kışı da La Niña'nın şekillendirecek başlıklı yazısında bugün Hürriyet Seyahat Ekin'de görüyoruz ki önümüzdeki yıllarda örneğin 2015'te küresel ısınma ve El Niño, La Niña'nın yanına bir de güneşin etkisini de koymamız gerekecek diyor ki belki de 2015'i ıı, beklemeden güneşin en yüksek değerine yaklaşarak küresel ısınma ve El Niño ile birlikte bize 2010 yılını bile aratacak yazlara neden olabileceğiniz şimdiden söylemek bir kehanet olmaz diyor. Özetle küresel ısınma ve El Niño bize güneşin eksikliğini bile hissettirmiyor günün günümüzde demiş. Miktat Bey ve Sessiz Katilden Korunun alt başlığıyla da söylediği şey Bugünlerde hipertermiden ya yani aşırı sıcak sı insanı yani biz farkında olmadan dünya üzerindeki sellerin, hortum ve tayfunların toplamından daha fazla insanı öldüren yani sessiz katil olan sıcak hava dalgalarına ne kadar hazırlıklıyız diye düşünmenizi diyor. Meteorologlar genellikle 3 gün veya daha fazla süren hava sıcaklıkları 32 veya üzerinde olan nemli veya kuru günleri sıcak hava dalgası olarak nitelendirdiğini belirtiyor. Sıcak hava dalgasının tanımını böylece verdikten sonra hipertermiden yani aşırı sıcak vurmasından korunmak için öğlen ve öğlenden sonraki saatlerde güneşten kaçınılması, vücut sıcaklığını ve su kaybını artıracak etkinliklerden uzak durması gerektiğini de belirtilmiş. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor. Hiperterminin vücut sıcaklığının kontrolsüz olarak artması, yani kontrol dışında bir artık kendi vücudunuzdaki hararet artmasını önleyemiyorsunuz ve bunu durdurulmazsa sonucun ölümcül olabileceğini belirtiyor. Bu 2005 yılında Fransa'da sadece 15 bin ve aynı yıl bütün Avrupa'da da toplam 30 bin kişinin ölümüne yol açmıştı bu hipertermi olayları. Şimdi aldığımız bu birkaç hafta içinde gördüğümüz haberlerde de benim rastladığım mesela Rusya'da da gene 15 bin insanın hayatını bu hipertermiden kaybetmiş olacağı şeklinde açıklamalar var. Bu da çok ürkütücü oluyor aslında. Şimdi bunları biraz daha devam edelim. Günün yani gazetelerin hemen hemen hiçbirinin ne Türkiye'de ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Britanya'da da aslında fevkalade birinci il öneme sahip olan ve gittikçe de Vahameti artan bu olayın gazetelerde dil manşet birinci sayfa beri bile olmadığını ve özellikle de Sıcak hava dalgalarından bahsedilmesine rağmen bunun sebepleri küresel ısınmayla bağlantısı üzerinde ve yapılması gerekenler üzerinde de pek bir şey yapılmadığını görüyoruz. Onlara da değineceğiz birazdan. Yani şöyle şimdi en az... En büyük buğday ihracatçılarından biri olan Rusya'da dünden itibaren ta aralığa kadar girecek bir ihracat yasa olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda Ukrayna'da bu ay dünyanın 6. büyük buğday ve tahıl ihracatçısı olan Ukrayna'nın da kendi ihracat yasağını da bu ay içinde koyması bekleniyor. Avustralya'da da hükümet 22 onda bir milyon tonluk bir ürün bekliyormuş. Geçen yıldan birazcık daha fazla fakat çekirge baskınlarıyla 2-3 milyon tonun gidebileceği ve Batı Avustralya'nın da ciddi bir kuraklığın etkisine girmeye başladığı ve o zaman da Batı Avustralya'daki Ürünün de büyük bir kısmını Tehlikeye atacağı söyleniyor Gene Alan Fisher yazıyor Bunları da El Cezire'den Afganistan'da da Çekirgeler başlamış Ve mesela Samangan Vilayetindeki buğday ürününü Mahvetmiş durumda Pakistan'da da yükselen fiyatlar Çok büyük bir Acil problem olarak karşısına çıkıyor insanların Çünkü milyonlarca Hektarlık tarım arazisi mahvoldu ve bunların büyük bir kısmı da Pencap gibi çok verimli mümbit bir vadide e, e, vilayette oluyor. 500 bin ton buğdayın yok olduğundan bahsediyorlar Pakistanlı çiftçiler ve Pakistan'ın yıllık ürünün yüzde ikisi bu. Aynı zamanda biraz önce de sözünü etmeye çalışmıştım. Şeker ve e, pamuk ürünlerinin de ciddi tahribat göreceği belirtiliyor. Tabii bunlar Rusya'nın özellikle Rusya'nın e, aynı zamanda e, Suat Vadisi'nde de çatışmaların da devam ettiği Suat Vadisi'nde de şeftali ve kayısı ürünleri e, Bu bütün köprüler yok olmuş olduğu için bir iç deniz oluştu. 450 kilometre uzunluğunda bir iç denizden bahsediliyordu. Dolayısıyla ne köprü ne de herhangi bir araçla ulaşılabilmesi mümkün değildi. Tabi o zaman da bu meyve ve sebzelerin bilen ihraç edilmesi de söz konusu değildi. Tahmin edilebileceği gibi muazzam bir felaket yaşanıyor. Yani görüntüler, Türkiye'de ne kadar televizyonda bakıl, çok fazla bakmadım ama yani kucağında Ağr hasta görünen serum bağlanmış çocuğuyla diğer bütün aile efradını kaybetmiş bir anneyi gidecek nereye gittiğimi bilmeden yürüyorum şeklinde ağlayan bir anneyi görmek mümkündü mesela çok ağır bir durum var ve Rusya'nın da mesela ihracata yasak getirmesi Mısır'da yüzde seksen seksen milyonluk nüfusunun yüzde %60'ını Rusya'dan yapan Mısır için Problem olabileceği %50'sini de Yapan Suriye için de Gene çok önemli sorun yaratabileceğini Söylüyorlar Buna e, e, Bakmak Gerekiyor Rusya'da ayrıca Mesela roketlerini Orman yangınlarından dolayı Askeri depoların yerlerini Değiştirmek zorunda kaldılar Alabinsk'te Moskova'nın 70 kilometre ötesinde nükleer başlıklı roketlerin de mesela orman yangınından ateşlenmesi gibi acayip acayip haberler de vardı. El Cezire'de gördük bunların bir kısmını. Mesela Rusya medyasında 200'den fazla uçağın da bir hava üstünde yok olmuş olduğu gibi haberler de var. de olmuş mesela. Yani 6 Ağustos'ta bundan 10 gün önce başlayan yangınlar ki Moskova'daki ahali kesinlikle hala evden çıkmayın. Mümkün olduğu oranda evde kapalı kapılar ardında oturun. Kapılar ve pencere kapalı dedikleri hükümetin bir şey Her ne kadar Putin kendisi de uçaklarla su atmayı o böyle erkeksi gösteriler yapıyorsa da bu sefer prestijinin de o kadar yüksek olmadığına dair ve halkta ciddi hoşnutsuzluklar ortaya çıktığına dair de şeyler var. En acayip haberlerden bir tanesi de bu, bu meyanda gördüğümüz bu orman yangınlarının ve turba yangınlarının bir türlü söndürlemedi. hatta bazı askeri yetkililer görevden alındı Medvedev tarafından beceriksiz oldukları için Çernobil faciasının radyo aktivite yayılan Çernobil nükleer faciasının da tekrar e, nükleer gazları ortaya çıkarabilecek bir şekilde yangınlarla yayılabileceğinde radyo nükleid denen şeylerin havaya çıkabileceği söyleniyordu. Bu da e, Acil Durumlar Bakanı Sergei Şoygun söylediği bir şeydi mesela. Sonradan böylesine büyük felaket haberleri gelmedi ama durum bu merkezdeydi son takip ettiğimizde arkasından da hem Keşmir'den hem de Çin'deki büyük heyelan felaketinden Kuzey Kore'deki durumdan Orta Avrupa'daki en az 15 kişinin ölümüne yol açan sel, sel felaketlerinden Grönland'daki dev bir buzunun kopma haberinden de bahsedeceğiz. Bütün bunların hepsi Ağustos'un ilk 15 günü içinde ee, olmuş şeyler Ben sizin için bunları birazcık derleyip Toparlamaya ve yansıtmaya Felaket tellallığı değil Ama durumun da vahametini ve gerçek Dünyaya sizi davet edebilmek için Durumun vahametini konuşmak için De şey yaptık Aynı, Getirdim bunları Aynı zamanda da Nijer'de de Yeni daha yeni dönmüş Olan El Al muhabirinin Alın Fışır'ın anlattıkları On binlerce insanın Açlıktan kırılıp ölmek üzere olduğunu son iki yıldır devam eden kuraklığın devam etmesinden dolayı söyleyebiliriz. Ve bütün bunlara değineceğiz. Ama ne Rusya'nın ne Pakistan'ın ne Çin'in aşırı ya da Nijer'in aşırı iklim durumlarının aslında artık norm haline geldiği, normal durum haline geldiğini de söyleyen bir tek naçiz açık gazete muhabirleri olduğunu da Türkiye'de en azından bunu söylememiz gerekiyor. Ve çok kibar çevrecilikle ilerlemenin imkansız olduğunu söyleyen bir mahkebının yazısına da değineceğiz. Aynı zamanda İstanbul-Haybeli da ya orman yangını çıktığını Kumluca'da, Karaağaç Köyü'nde, Antalya'da da yangınlar çıkmakta olduğunu da söyleyebilirim. Fakat bütün bunlar siyaset meydanındaki tartışmaları Hiçbir şekilde etkilemeden devam ediyor. En önemlisi de belki de bütün bunların e, her türlü şey söyleniyor. Rusya'daki yangınları işte acaba CIA mi çıkardı gibi komplo teorilerinden de bahsedilirken ta geçmişe dönüp sadece 300 yıl e, geriye kadar dönüp bütün bunların aslında 2007'de hükümetler arası iklim değişikliği kurulunun panelinin raporunda tek tek yazılmış olduğunu da söylememiz gerekiyor. Onu da sizin için bulup çıkarttık. Biraz bakarız ama bir aradan sonra. Açık kaste. Well, Well, I'm so lonely I'll be so lonely I could die Although oh, the it's always crowded You still can find some room For broken-hearted lovers To cry there in the gloom I'll be so lonely so lonely, baby I'll be so lonely I'll so lonely I make so die Keep flowing. The desk clerk's dressed black. Well, they're been so lonely, lonely, street They'll never, never they look the back. And their baby's so, baby's so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, it's a tale. will it be lonely he will eat so lonely you could die. Heartbreak Hotel. Elvis Presley'den dinlediğimiz üçüncü şarkiydi. Onun ölüm yıldönümü bugün 16 Ağustos 1977'de 42 yaşında hayata veda etmişti kral Elvis Aaron Presley. Onun Heartbreak Hotel adlı çok iyi bilinen baladlarından birini çaldık şimdi de size. Yalnız Kalpler Oteli evet, son derece önemli bir yalnızlık şarkısı olarak da hala günümüzde de çok iyi bilinen ve hatırlanan sık sık da çalınan bir parça olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. Evet Açık Radyo burası 94.9 Ömer Madra ve Volkan Artunçla birliktesiniz. Avi Haligua tatilde ve cehenneme dönmüş bir gezegenden çeşitli iç karartıcı haberleri vermekle devam ediyoruz. Ama araya birkaç da Türkiye'den şey e, sokalım. Özellikle e, Ankara'da gerçekten Ankara'da utanç diye dünkü Radikal Gazetesi'nin verdiği ve hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Hrant Dink'in Nazi liderleriyle bir tutan görüş bildirmesi haberi var. Ailesinin de e, Dink ailesinin de kanımız dondu dediğinin Nedim Şener'in milliyetlik haberiyle Hrant Dink'in kardeşi Osroff Dink'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruya Türk hükümetinin gönderdiği savunmanın Cinayetin aydınlanması umutlarını bitirdiğini söylemesi var. Bu katillere yarar diyor Ostrov Yani son derece gerçekten de savunmayı okuduğumuzda kanımız dondu diyor. Ve devletin kamu görevlilerinin cinayetteki sorumluluklarını kabul etmek bir yana öldürülen abimi suçlaması hiçbir vicdana sığmayacak bir hukuk skandalidir. Neredeyse öldürülmesine sebep olarak kendisi gösteriliyor demiş. Bu da doğrusu son derece iç açıcı bir yaz geçirdiğimiz söylenemezken, Türkiye'de Hosshoff de söylediği gibi insanın umutlarını azaltıcı yönde devletin refleksinin ağır şekilde harekete geçtiği ve özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın böyle bir buz gibi bir soğukkanlı savunmayla ortaya çıkması buna savunmada denebilirse eğer bunu ilk defa aslında cumartesi günkü Vatan Gazetesi yakalamıştı onu da belirtmek lazım manşet haberinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde vahim savunma başlığıyla vermişti cumartesi günü Kemal Göktaş'ın özel haberiydi bu Rantink yazısı nedeniyle hapse mahkum olunca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmuş. Ancak bir hafta sonra da öldürülmüştü. Eşi ve ailesi hem davayı sürdürdü hem de cinayeti niye önlemediniz diye yeni bir dava açtı. Türk de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Dink'i suçlayan bir savunma yaptı. Türk hükümeti de savunmasında Dink Türklüğü aşağıladı. Nefret söyleminde bulundu. Bu tür yazılar halkı tahrik etme suçunu oluşturur. Kamu düzenini bozar. Almanya'da bir Nazi liderine verilen cezayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onaylamıştır. Dink tehdit edilmiş olsaydı koruma isterdi, istemedi deniliyor. Bu gerçekten Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nın geleneksel tavrının tam bir veriltisi olarak ortaya çıkıyor. Demek ki bütün bu övgülere rağmen... Yeni Dışişleri Bakanı da kendi bakanlığının bürokrasisine pek hakim olamıyor ya da kendisi de aynı fikirde yeni Dışişleri Bakanı da diye düşünmekten başka çare yok. Yani hakikaten e, Türklüğe hakaretten bir kere bu yargın bir yargının utanç vesilesi olarak defalarca dile getirilmiş, yargıtayda da onaylanmış bir şeyin kararın Dışişleri Bakanlığı'nın tarafından da savunulması ayrı bir vahamet durumuyla Dink'in bir naz ile de aynı kefeye konulması artık işin son noktası olarak da karşısına geliyor insanın denebilir. Ceza kanunundaki Türklük maddesinden yargılanması ve aldığı tehditlere karşı yeterince korunmaması ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruya karşı verilen savunma nedeniyle Savunmayı veren Dışişleri Bakanlığı şöyle demiş konuyla ilgili. Öncelikle savunma Hrant Dink cinayetiyle ilgili değil diye kendini savunmaya savunma getirmiş. Hrant Dink'i bir kez daha vurdular manşetiyle e, vermişti bunu. E, Radikal Gazetesi Türkiye sayfalarının, Türkiye Haberleri sayfalarının birinde, dokuzuncu sayfanın manşetinde Hrant Dink'i bir kez daha vurdular diyor ki, Gerçekten de bu yorum manşete katılmamak çok mümkün değil. Dışişleri Bakanlığı kaynakları da şu yolla tevilde bulunmuşlar. Buna açıklama diyorlar ama tevilden başka bir açıklamada bulamıyor insan. Öncelikle savunma Hrant Dink cinayetiyle ilgili değil. Bu ifade hakkı ihlali ve tehditlerle ilgili bir başvuruların kabulüne karşı yapılmış bir savunma kaldı ki savunmada Dink'in öldürülmesine bu görüşleri yol açmıştır ya da Yokun, yakın koruma istememesi yol açmıştır gibi bir ifade de bulunmuyor diyerek kendini savunmuş ama yani e, bu savunmanın savunma içindeki savunmanın e, karşısında insanın e, dilinin tutulduğunu da söylemekte e, şey var. Yani Hıran Dink'in bir diğer kardeşi Orhan Dink de Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki savunmasına gösterdiği tepkide şöyle diyor. Hükümetin savunmasını biz de gazeteden okuduk. Gazetede okuduğum haliyle çok şaşırdım. Abimin son iki yazısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı savunmaydı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onun son çaresiydi ve son umuduydu. Oradan aklanarak çıkıp Türklüğü aşağılama konusunda bakın, siz böyle böyle dediniz ama öyle değildi diyecekti. Böyle bir karar onu rahatlatacaktı. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmamızın en önemli nedeni cinayetten sonra aynı zihniyetin sürüyor olmasıydı. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı onun mirası açısından da bizim için de önemli Hükümetin savunması bizi şaşırttı. Dava dosyasında da sanıkların avukatları ya da abime ceza çıkan mahkemeler, Türklükle ilgili sözleri haksız tahrikten söz ediyordu. Bu savunmada da öyle demeye getiriliyor. Dosyadaki zihniyetin hükümet tarafından savunulması bizi çok şaşırttı. Tedirgin etti ve umutsuzluğa sürükledi demiş. Yani tehdit edenle bir tutuluyor. Gerçekten yani Dink'i hedef yapan cezayı savunuyor musunuz sorusuna ve cinayeti engellemek için tedbirler aldınız mı sorusuna Grant Dink'in kendisini maktulün kendisini suçlu çıkaran savunması gerçekten de George Orwell'de mezarında bir tur döndürebilecek nitelikte Türk dışişlerinin yani Türk hükümetinin savunusu. Savunma Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini de yansıtmıyor demiş Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görüşlerini yansıtıyor demiş Bu da tarihe geçecek bir açıklama sayılabilir Yani Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir parçası değilmiş gibi Bağımsız bir bakanlık gibi dünya tarihindeki yeni bir durum yaratıyor olabilir değişik hükümet organlarından gelen bilgiler Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışındaki Türk delegasyonu aracılığıyla muhataplarına iletiliyor diye bir başka savunma skandalini bana sorarsanız imza atmış durumda devamın insanın okumaya hakati ve mecali kalmıyor ah oh, ne yani söyleyecek hakikaten çok fazla bir durum yok. Bir bugünkü gazetelerden birinde Adalet Bakanının da Dışişleri Bakanının bu şeyini savunmadığı, bu savunmayı üstlenmediği Adalet Bakanı Milliyet gazetesinde evet buldum. O da Nazi örneği doğru değil demiş. Yani çok teşekkür borçluyuz herhalde Nazi e, olmadığını söylediği için. Hrant Dink'in Derya Sazan bugünkü birinci sayfa Haberimin Niyet gazetesinde ve diyor ki Hrant Dink'in öldürülmeden bir hafta önce yazdığı yazı ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde süren davaya Türkiye'nin gönderdiği savunmanın tartışıldığını söylüyor. Çünkü savunma metni Dink Türkiye'yi aşağılayıp nefret söyleminde bulunmuştur eksenine oturtulurken bir Nazi davasının örnek gösterildiği de biraz önce de söyledi. Adalet Bakanı Ergin'e görüşünü sormuş Milliyet Gazetesi adına Derya Sazak. İki olay benzetilemez yanıtını vermiş. Dışişleri de o savunma hukuki ve teknik unsurlar temelinde hazırlandı diyerek şey yapmış. Çok e, insanı hakikaten nutkunun tutulmasına e, insan yol açabilecek kadar umut kırıcı açıklamalar bunlar. Evet bir de Türkiye'deki önemli bir şey belki bundan daha iyi bir haber olarak Tarihi Manastır'da 88 yıl sonra ayin yapılması Türkiye Ortodoks ile toplumsal barış yanlılarını sevindiren bir sınav verdi diyor Radikal'in haberinde Tarihi Manastır'da yani Trabzon'daki Sumela Manastır'ında 88 yıl sonra yapılan ayinde Patrick Bartolomeos konuşmasına sıcakkanlı misafirperver Karadenizliler sevgili Trabzonlular diye başlamış konuşmasına aine katılan 1500 kadar kişinin zaman zaman ağladığı Patrick bazıları ayıldızlı tişörtler giymiş olan kemençecilerle de sohbet etmiş olduğu belirtiliyor Patrik'in. Patrikhane'ye hoşgörü takdirle izleniyor diye de bir haber yapmış. Sanki bunun çok büyük bir hoşgörü örneği olması bekleniyormuş gibi. Oysa 88 yıllık bir gecikmeden de bahsederek öbür tarafından bardağın boş tarafından da bakmak mümkün. Ama... 1922'den bu yana ilk kez dini bir ayin düzenlenen bir ayin merkezinde yani dini merkezden bahsediyoruz. Bunu Buna bir hoşgörü gösterilmesi olarak verilmesi de radikalin doğrusu insanın hoşgörü anlayışı konusunda da tereddüde düşmesine yol açmıyor değil. Evet, şimdi tabi Rand Dink olayında da şöyle bir şey var. Yani dış savunmasıyla ilgili tam bir kaos ve şaşkınlık görüntüsü var aslında. Biraz önce Milliyet Gazetesi'nde Derya Sadan sorusuna cevap veren Sadullah Ergin'in söylediği de aslında bir şaşkınlığı yansıtıyor. Bana sorarsanız yani onun Nazi davasının örnek gösterilmesinin hatalı bulunması sanki diğer kısımlarının doğruymuş gibi görünmesine yol açar mı açmaz mı bilmiyorum ama yani dış işleriyle ile hükümet arasında adalet bakanlığıyla dıştir arasında bakanlıklar arasında başbakanlıklar arasında başbakanlıkla diğer bakanlıklar arasında bir deli saçması denebilecek bir iletişimsizlikle karşı karşı olduğumuz apaçık. Şimdi bunun bir başka örneği de şu taraf gazetesinde bugünkü bir haberde hükümet Frant Dink'i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir nazi lideriyle karşılaştıran Dışişleri Bakanlığı'nın yetkisini kısıtlamaya hazırlanıyor diyor. Hükümetin Dışişleri Bakanlığı'nın yetkisinin kısıtlanmasının ne anlama geldiğini bilmiyorum. Aslında bakarsanız çok da merak etmiyorum. Çünkü Belki de yaz sıcaklarının bu etkisi Bütün dünyadaki Laninya'nın da devreye girmesiyle Beraber ağır bir Travma geçiriyor Olabilir Türkiye Cumhuriyeti Organları da Dışişleri Bakanlığı da Bir savunma yapmış Dink'in kaybı derin yaralar açtı Tepkiler haksız Bizi niye suçluyorsunuz diye de kendini savunmuş Daha da hoş olmuş Her şey Mükemmel bir Fars, traji, trajik bir Fars'a doğru gidiyor gerçekten. Yani Rand Dink'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davaya Ankara'nın gönderdiği savunmadaki skandal ifadeler hükümeti harekete geçirdi diyor artık. Artık Türkiye'yi bu davalarda yalnız dış işleri savunmayacakmış. Biraz da iç işleri savunsun o zaman. Hatta spor, futbol federasyonunun savunmasında da en iyi defansı da onlar ayet etmiş olduklarına göre savunmayı belki bir e, orta Sarkık libero geçti galiba değil mi Volkan? Aslında başka bir beşli savunma yapabilirler spor bakanlığına bırakmakta yarar var talim terbiyeyi belki de dışişleri de teknik görüş bildirdik diyor saptırılmış ve asılsız itaamlarda ihtim bulunuluyor demiş. Dışişleri Bakanlığı'na hükümet adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunduk görüşü Ranting cinayetinden sorumlu olanlar için hafifletici gerekçeler bulunmaya çalışıldı ya da cinayetten maktulün sorumlu tutulduğu anlamına gelen ifadelerin kullanıldığının iddia edilmesinin en hafif tanımlamayla yakışıksız olduğunu belirtmiş. Yani dışları çok üzülmüş bu yakışıksız şeyden. Ülkenin yetiştirdiği en kıymetli aydınlardan biri olan Dink'in ölümüne yol açan alçakça suikastın herhangi bir şekilde mazur gösterilmesinin düşünülmesinin dahi söz konusu olamayacağını ifade etmiş sözcü. O zaman da hiçbir şekilde kabul edemeyiz bunu. Bu cinayeti mazur gösterme çabası içinde olduğunu. Salt hukuki ve teknik unsurlar temelinde hazırladık biz o görüşü demiş. Yargı makamlarının hükümlerinde yer verdikleri gerekçelere değinildi. O dönemde geçerli hukuki tespitler ışığında izah edildiğini açıklamış. Bu şimdi Dışişleri Bakanlığının bu hukuk hukuki savunmanlarının ekibin başındaki değerli hukukçunun ve onunla birlikte çalışan diğer hukukçuların ya da hukukçu olmayan ama hukuki savunma hazırlayan kişilerin Listesinde bildirirlerse kendilerine bu değerli hizmetleri için teşekkür edeceklerdir. Türkiye'den halkta herhalde onu bir öğrenmek lazım. Araştırmacı, gazeteciler de onu yapacaklardır herhalde. Bu harikulade teknik ve hukuki savunmayı hazırlayan dışişleri bürokratlarının kim olduğunu öğrenmek herhalde Türkiye'de de herkesin hakkıdır. Yani Dink'in halkı tahrik eden nefret suçu işlediğini... Ve aynı zamanda da Grant Dink, yani Dink'in zamana yenik düşmüş olduğunu, savunmanın savunmasını yaptığını yani zaman aşımına denk düştü filan gibi açıklamalar var. Bunları da geçelim. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak da emekli kor amiral Atilla Kıyat'ın savcılıkça da ifadesi alınacak haberi var. Ee, emekli kor amiral Atilla Kıyat talimatla ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderildiği belirtiliyor haberde ee, çünkü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı durdu kavak faili meçhul cinayetlerle ilgili Kıyat'ın bilgisine başvurulacağını belirtiyor çünkü bu konuda Kıyat bunu, e, bunu yapan askerler sayısız faili meçhul cinayeti e, işleyen askerler ...aslında sivil asker üstlerinden emir almışlardı demişti. Herkesin aslında malumu ilam gibi bir şeydi. Malumu ilam ya da ilan gibi bir şeydi. Sonuçta herkesin bildiği sayılarının da 10 bini... ...belki de 17 bini aştığı bilinen bir dönemden bahsediyoruz... İlginç birkaç haber de var. Ee, Savunma Bakanı Gönül'de Hantepe'deki Heron skandalini soran Gaziye'de o videonun koordinatları başka yerden alınmış diye doğru olmayan bir bilgi vermişti. Bakanın Heron yalanı şeklinde verilmişti. Genelkurmay'ın bile yalanlayamadığı bir durumu star yazarı Şamil Tayyar'ın da videonun koordinatları başka yerin dediğini yazmıştı. Taraf gazetesi de. Gönüle o soruyu soran Gazi Volkan Kaya'yla konuşmuş. Ve Gazi Volkan Kaya bu komutanlara nasıl güveneceğiz diye sordum. Bana böyle bir şey yok. O videonun koordinatları başka yerden alınıp servis edilmiş. Böyle şeylere inanmayın. Gönlünüz rahat olsun demiş. Böyle bir savunma bakanı savunmasını da Dışişleri Bakanlığından sonra böyle yapmış. Yalnız bugünkü Zaman Gazetesi'nde de Hantepe'den yaralı kurtulan askerin... Ee, bizzat yaptığı bir konuşma var. Savunma Bakanı Verdi Gönül'ün... görüntüler Han Tepe sözlerine saldırıdan yaralı kurtulan ıı, Gaziden yalanlama gelmiş. Her on görüntüleri bizim çatıştığımız tepeye ait Sa saniye saniye çünkü görüntülenmişti. Her onlar burada taraf Gazetesi'nde... çıkmıştı ilk olarak ve. Hantepe'de altı askerin öldürülmesine göz yumuldu iddialarına 15 gündür cevap gelmedi askeriyeden de. Bir Hantepe gazisi deniyor ismi verilmiyor zaman ulaştığı baskında ciddi ihmaller olduğunu söylemiş. isminin açıklanmasını istememiş. Askeri yardımın 15 dakika uzaklıktaki birlikten tam 4 saat sonra geldiğine dikkat çekmiş. Bu olayın peşini de bırakmayacağız demiş. Böyle... Savunmalar var. Öte yandan da bir de çok önemli bir şey, gelişme tabii PKK'nın 13 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasındaki ateşkesi oldu. Devletin, örgütün ve siyaset temsilcilerinin yeni bir barış süreci başlatmaya yönelik girişimleriyle destekleniyor demişti Taraf Gazetesi. Barış için 5 adım. Çünkü bir tuhaf Koster krizi de vardı. Gene Koster bozulmuştu alay eder gibi teşkes ilanına hazırlanan PKK, Öcalan avukatlarının İmralı'ya gitmesinin bürokratlarca engellenmesi üzerine bunu ertel etmişti. Başbakanın devreye girdiğini ve avukatların gitmesini kolaylaştırdığını, Koster kiralanması, kişisel inisiyatifle gibi gerçekten sürreel olaylar var. Başka bir sürreel olay da dört yoldaki olayların benzeri de Erzin'de sahneye konması istenmiş. O provokatörleri de Emniyet Müdürü Bozkurt'la BDP'li Başkan Kur'un e, dikkatleri ve sağduyulu önlemlerinin durdurduğu haberi de vardı. Çok e, hareketli ve tuhaf e, günler yaşanmaya devam ediyor. Ve PKK lideri Öcalan'ın da bugün referandumda gelişmelere göre tavır alınmasını istediği halkın son güne kadar düşünmesini istediği haberi de var. Bu da e, tarafta, sürmanşette. E, Radikal'de de e, Öcalan referandum sürecinde hükümetle pazarlık peşinde diye yazmış. Murat Yetkin'in yazısı vardı. Bu gerek referandum meselesini gerekse de e, bu ateşkes, e, PKK'nın ateşkes haberini ki bu da farklı kesimler tarafından da destekleniyor. Biraz önce de söylendiği gibi Kürt siyasetinin de devreye girip Demokratik Toplum Kongresi'nin de Diyarbakır'da olağanüstü tekrar haftaya toplantı yapma kararı tek günden maddesinde ateşkes ve barış sürecine katkı olması. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e silahsızlanma başvurusunda bulunmuş PKK Örgütün Birleşmiş milletlere ilk başvurusunu yaptığı öğrenilmiş ve Ramazan Ateşkesi'nin de TSK'nın yeni komuta kademesi yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesinde memnun ettiği haberler arasında yer alıyordu. bunun bu konuların üzerinde birazdan Ali Bilge ile durmaya çalışacağız. Açık Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın evet. Volkan. Abi yok galiba. Abi tatilde evet. Biz yapıyoruz. Şimdi gene gündemde hiçbir zaman... Ekonomi ve siyasi gelişmelerin ekonomik yönü üzerinde pek duracak halimiz kalmıyor. Çünkü gene çok hareketli günler yaşanıyor her zaman olduğu gibi. Aslında fazla da şikayet etmiyoruz. Size Ankara muhabiri olarak zaten duruma hakim buluyoruz. Özellikle yıllardan beri üzerinde durduğunuz yaş kararlarıyla ilgili yani yüksek askeri şura, Üzerinde başlayalım. Sonradan da işte hem bu referandum meselesini hem de ateşkes meselelerini de konuşma fırsatı bulabiliriz biraz belki. Evet yani gerçekten yaş kararları Türkiye'de bir önemli bir eşiğin aşılması olarak değerlendirilmesi mümkündür. Yani geçen haftada daha önceki programımızda da bahsetmiştik. Bugüne kadar asker-sivil ilişkilerinde yaş kararları daha çok bugüne kadar görüldüğü üzere askerin kararının siviller tarafından onaylandığı bir takım istisnalar dışında şeklinde cereyan etmiştir. Bu yüksek askeri, askeri şura kararları enteresan bir döneme gerçekleşti. Hem işte bir açılım aksaması, Kürt açılımı başarısızlığı sonrasında artan terör eylemleri sonucunda askerle birlikte sivil iktidarında askeri çözüme daha fazla yanaştığı, bir takım provokasyonların gerçekleştiği özellikle ordu içinde yer alan bir takım örgütlerle PKK arasındaki bağlantıların ortaya çıkarıldığı aynı zamanda 2003'ten itibaren, 2002-2003'ten itibaren e, ortaya çıkarılan bir takım darbe girişimlerinin soruşturulduğu ve yargılandığı dönemde bir askeri şura olması, bu bağlamda e, da işin e, ehemmiyetini ortaya e, koydu. E, bu çerçeve içerisinde baktığımızda gerçekten e, sivil iktidarın ve sivilleşme üzerine. Ee, önemli bir gelişmenin olduğunun altını pekala çizmek mümkündür. Ee, Türkiye'de e, mutlak bir askeri gücün e, itaat edilmesi gereken bir at, askeri gücün varlığı Anayasalar e, çerçevesinde Vesayet rejiminin oluşturduğu Anayasalar çerçevesinde e, oluşturulmuş bir durumdur. Bu e, açıdan yani sivilleşmeye dönük siyasi iktidarların gücünün artılmaya dönük e, cephesiyle de bakıldığında. Son derece önemli bir gelişme olarak altını çizmek e, gerekir. E, askeri gücün sivil otoriteye bağlanması üzerinde artan bir kamuoyu e, çeşitli gruplardan e, baskının sonucunun da desteğiyle oluşmuştur bu. E, bu çatışma ve girilimlerin sonucunda e, gerçekten yüksek askeri şura kararlarını e, önemli bir e, eşik ve itaat kültüründe e, bir e, Kılma olarak değerlendirmek mümkün ama deyip de bazı şeyleri de sıralamak lazım. Yani özellikle bu rejimin önemli unsurlarından, yapı taşlarından biri yaş elbette ve yaş referandumda da yaş kararlarının hukuka yani son merci olmaması temizliğinin olmasına dönük bir madde de bulunuyor malum. Bu da önemli bir merhale olacaktır. Ayrıca vesayet rejimini e, kılan e, anayasa ve kanunlar içerisinde yer alan e, tüm e, temizliğinde yapılması lazım. E, art, artı e, normal demokrasilerde e, yerinin nerede olduğuna bakılarak tayin edilmesi gerekiyor Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bağlamda. 1950 ve 60 döneminde bildiğim kadarıyla hatta tek parti döneminde de öyle bir e, dönem yaşandım da bilmiyorum ama e, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olması gerekiyor. 1960'tan bu yana e, bu hiyerarşik yapıda yeri farklı. Onun dışında tabii ki her şeyden evvel e, bir askeri vesayet rejimden kurtulmanın e, en önemli koşullarından bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetlenmesi ve şeffaflığıdır. Dolayısıyla buna ilişkin e, sorgulamanın e, yapılabileceği bir ortamın parlamentonun Türk Silahlı Kuvvetleri üzerindeki silah alımlarını, savunma harcamalarını ve e, sayıştayın denetiminin e, yerleştirilmesi gerekiyor. Yani ancak bunlar gerçekleşirse bu benzeri e, e, durumlar gerçekleşirse yaş kararlarıyla aşılan eşik ki önemli bir eşiktir. Ee, bu bağlamda ve üstelik de yani bu yaş kararları e, çatışmaların doğrukta olduğu Kürt meselesinin de e, çatışmaların doğrukta olduğu bir döneme denk gelmiştir. Aynı zamanda da darbe e, girişimleri, darbe e, oluşumları içerisinde yer alan üst düzey silahlı kuvvetler personelinin de e, atama ve terfi işlemlerinin gündeme geldiği bir yaş olması de son derece önemli. Ve Türkiye'de açıkçası bu akansunun önünde durulması mümkün değil. Türkiye demokratikleşme ve sivilleşme üzerinde önemli bir e, gelişme e, yaşadığı bir on yıllık süreç yaşıyor. E, bu süreç içerisinde e, geldiğimiz nokta bulunduğumuz noktadan geldiğimiz nokta e, analizini uzun uzadığı yapmayacağım ama çok dönem yaptık bunları. Bu bağlamda önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de vesayet rejimi ortadan kalktıkça, Türkiye'nin temel sorunlarının siviller ve siyasetin e, önü açıldıkça e, sorunun çözümü mümkün olabiliyor. Demokratik devlet, Kürt sorununa çözüm bulabilecek en önemli devlet yapısı, bürokratik devlet değil, askeri vesayetle sivilleşme gerçekleşmeden Türkiye temel, paradigmaların sorunlarını çözemiyor yani Peki. geliyor burada dayanıyor Pardon bir şey, Bu arada bir parantez açabilir miyim şimdi Tabii bu buyurun. askeri vesayet derken yani <gülüyor> siyaset üzerinde atamayla gelmiş işte <gülüyor> Emir Komuta kademesi içinde bulunan askerlerin e, siyaseti belirleme bazı konularda bu e, Devletin sahibi olarak hareket etme, güdüsüne bağlı olarak bir takım ayrıcalıklar elde etme falan. Böyle bir şey kastediyoruz. Ama bunun içine e, aynı zamanda e, bir sivil, e, bürokrat e, ve mesela yargı unsurlarından bir kısmını katıyor muyuz? Nasıl? E, sadece askeri vesayet demek biraz yetersiz kalabilir ha, tabii, mi? Tabii, kastımız bürokratik vesayet. yani. Evet. Türkiye'de e, kast olan kuruluşlar var yani bunlardan birisi hukuk bürokrasi e, bu hukuk bürokrasisi askeri bürokrasi e, hatta e, yüksek öğrenim e, bürokrasi diyorum artık ben onlara yani bu kesimler e, rejimin e, bürokratik devletin temel unsurlarını ve, ve bürokratik vesayetin temel unsurlarını oluşturulmuşlardır e, ve e, siyasi iktidarların ee, Tabi siyasi iktidarlar içerisinde bunu kabul etmiş, bu vesayeti içselleştirmiş e, olanlar da mevcuttur ve bugün ana muhalefet partisinde yaşadığımız e, pek çok şey bunu da teyit etmiştir. 27 Nisan muhtarası elektronik e, muhtara. E, biliyorsunuz o zamanki Anamaret Partisi'nin sözcüleri tarafından bizim görüşlerimiz dile gelmiştir şeklinde pekiştirilmiştir. Geçmişe de bunun pek çok örneğini yaşamışız. Evet o Deniz Baykal'ın başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi. Halk Partisi. Bugüne kadar da yani yeni yönetimde zikzaklar çizerek bu konularda e, ifadelerde bulunuyor. Dolayısıyla bürokratik vesayet hukuk bürokrasisini de kapsamaktadır. Ve e, Türkiye'nin yani e, iki tane e, temize gitmeyen kurumu var. Biri Yüksek Askeri Şura yani TSK'nın tasarruflarına ilişkin e, gelişmeler temizi yok. Bir de bugünlerde yine güncelliğini yaşayan hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarına ilişkin. Bu da malumunuz bu kurunun yapısı değiştirilmesi ve kararlarının temiz edilmesi ve bir nevi bu iki yapı bir senato makamı gibi işlev gördü bugüne kadar. Özellikle hakimler savcılar yüksek kurulu idarenin daha doğrusu bu tasarrufun son merci olması ve bir nevi anayasa mahkemesiyle birlikte bu bürokratik vesayetin çok önemli kurumları ola geldiler. Dolayısıyla yani bunlar 61 anayasası ile başlayan vesayet rücuminin 82'yi de e, tahkim edilmiş olan ve e, hani e, Çevik bir demişti ki 28 Şubat 1000 yıl kalkmayacak. 1000 yıl kalkmamasının e, güvencesi olan e, kurumlarda bir takım değişiklikler olmadan Türkiye demokratikleşemeyecek. Evet burada tabi çok önemli bir şey daha geldi bir ufak parantez daha açın izlemezseniz. Evet, e, yani e, şimdi anayasanın en temel idare hukukunun ve demokratik hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olarak görebileceğimiz belki de birincisi şu şey ilkesi idarenin hiçbir eylem ve işlemi yargı denetimi dışında bırakılamaz diyen kural. Bize böyle öğretmişlerdi en azından <gülüyor> Mektebi Mülki Şahane'nin birinci sınıfında Tahsin Bekir Balta rahmetli önemli bir hukuk adamıydı. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun da üyesiydi. Daha doğrusu galiba Avrupa İnsan Hakları Divanının da üyesi. Tam hatırlamıyorum şimdi. Şimdi burada idarenin hiçbir eylemi ve tasarrufu yargı denetimi dışında bırakılamaz. Çok temel bir hukuk devletini belki de belirleyen, tanımlayan kural. Bu anayasada da var bildiğim kadarıyla. Evet. Peki bu Yüksek askeri Şura ve Hakimler Yüksek hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun kararları nasıl temiz olamıyor? E, Valla işte bu bir ayrıcalık olarak 82 Anayasası'nda e, tanımlanmış bir durumdur. Zaten bütün çatışmada Buradan evet. buradan kaynaklanıyor. Evet. Yani e, 1961 ile 80 yani ben Tahsin Bekir Balta e, bu, o bize yetişmedi ama biz de idare hukuku birinci sınıfta başlıyorduk zaten. Yani sosyal bilimleri de özellikle şeyde e, ilk bu, ders ilk, evet, ilk, yani. de, ilk derste bunu, bunu öğretti. 101 yani evet onlar tabii sınavı da geçtiler. Next sizde bende sonra bizden sonraki kuşaklar 80 Temmuz'una Anayasa Hukuku dersine girdiler. E, bu bağlamda 61 de buna ilişkin hatta 61 de yaş ve 61 de e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 2'ye de ayrılmıştır zaten. Daha da e, tahkim edilerek 82'de yerleştirilmiş. Ee, zaten Türkiye'de yani insan niye referanduma gitti Türkiye? Yani tamam e, anayasa değişiklikleri, geniş bir anayasadan çağdaş bir anasının yapılması gerektiği ve iktidarı bu anlamda 2007 seçimlerinden sonra e, hazırlanan yasa tasarılarını kamuoyunun gündeminden çekmesini en fazla eleştiren insanlardan e, biriyizdir. E, ama olay şeyde geldi. Bir e, Erzincan savcısı konusunda tasarruf yapamama soruşturma açamama bir Erzincan komutanı, 3. Ordu komutanı hakkında soruşturmaya çağıramama noktasında tıkandı. Yani e, insanları darbe e, girişimcisi olarak sorgulayan sorgulayamamaya ve onun engellenmesini dönük bir dizi tedbirle karşı karşıya kaldı ve müthiş bir diremde. Bunun üzerine hakimler ve yüksek işte, savcılar kurulundaki yapı ve pek çok şey kısa metrajlı bir anayasa değişikliğini gündeme getirdi. Evet. Yani mesele bu. Türkiye'de darbe yapan kişilerin soruşturulmasına engel teşkil edildi. Sonucunda bu, bu, bu nerede yayınlandı? Hukuk bürokrasi. Bu konuda inanılmaz bir, bir parti fonksiyonunu gördü adeta. Bir iktidar fonksiyonunu gördü. Aynı şey askeri bürokraside yaşanmıştır. Bu Türkiye'nin e, klasik denkleme olarak karşımıza çıkmış, çıkmaktadır ve bunlar aşılmadan burada, yani burası siyasi iktidarın e, özellikle hukuk, emrine girsin diye bir telaffuz yok. Ne sizin, ne benim, ne başkalarının. Ama bir e, Anayasa mahkemesi 367 gibi bir garabetin e, nasıl üretti? Evet, yani 367 oy çokluğuna ihtiyaç olduğunu, ikinci yani oy çokluğu aranmasa bile, bile. aranacağını söyleyen bir yorum yaptı Anayasa Mahkemesi. Ve yani bütün bunlara baktığımızda bütün mesele şu şeyden yani bir bürokratik e, hukuk, askeri, e, sivil bürokratik örgüsü üzerinde yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu devletin büyük bir kısmını bu anayasas e, anayasalarla darbe anayasalarıyla bürokrasiye atanmışlara emanet edilmiş durumda. Atanmışlarla da seçilmişler arasında, seçilmişler lehine Gelişmeler sağlanıyor son dönemde. Deniliyor ki yani iktidarın sahibi atanmışlar, bürokratlar değildir. İktidarın sahibi e, seç, halkın seçtiği insanlardır. Bütün mesele burada düğümleniyor. Buna da biz demokrasi diyoruz zaten. Öbürüne demokrasi diyemiyoruz. Vesayetçi demokrasi diyoruz. Yar, yarısı başka tarafı, başkaları tarafından yönetilen demokrasi diyoruz. Dolayısıyla... Yani e, askeri şura kararlarının ve hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararlarının bir üst makamda temiz edilmesi, son makam olmaması e, demokratikleşme için son derece önemli bir adımdır. Ha Bu AKP alerjisi nedeniyle bir takım insanlarda yapılan iyinin yani e, 26 tane madde var. Değil mi bu değişikliklerde, anayasa değişikliklerinde? Evet. Diyor ki bir takım ya, arkadaşlar... Bunun 24'üne ya da 23'ü tabii ki son derece önemlidir ama üçünün maksadı farklıdır. Şimdi bir dirhem demokratikleşmenin ne evet demekten başka çaremiz mi var? Yani 26 dirhem ki bu dirhem dirhem demokratikleşme mücadelesi o yapıyoruz 30 yıldır. Yani bunu anlamak mümkün değil gerçekten. Dolayısıyla yaştaki gelişmeler önemli bir işin aşılmasıdır. Ama e, sivil demokrasinin e, eksiksiz işlediği anlamına gelemez. Daha çok yapacak işler var. Bir her her şeye rağmen Türkiye'nin öyle parça parça bir e, demokratikleşme sürecinden yekpare bir anayasaya girmesi lazım e, gitmesi lazım onu da inşallah kapısını arada yiyeceği bir dönemdir. O yüzden e, yani bugün yaş kararlarındaki gelişmeyi ben iktidarı değil sivillerin bir e, başarısı olarak e, nitelendirelim. İktidarın da tabii ki başarısıdır. Bugüne kadar yaşanan üst düzey son 30 yılda 40 yılda yaşadığımız atamalardaki en ciddi sert geçen olaydır ve burada seçilmişlerin başarısıyla sonuçlandı ve gelen askerlerin nitelikleri üzerinde ayrıntılı şeyde bulunmayacağım ama hep şunu söylüyorduk, bu akışa durulmaz İlker Başbuğ seçildikten sonra bundan sonraki iki ya da üç ya da bundan sonraki genelkurmay başkanları bazı kararlara uymak zorunda kalacaklar. Onun kapısı aralanmıştır ve sanıyorum referandumla birlikte bu alanda demokratikleşme kapısı daha fazla genişletilmiş olacak. Aynı şekilde hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararları da yine tıkanıyor. Geçen sene de olduğu gibi hatırlarsınız. Aylarca atamaları yapılamadı. Normal evet çok atamaları. uzun sürdü. Evet. Tıkanmış tamamen. Yani sivilleşme olmadan Kürt sorunu çözemiyorsunuz. Sivilleşme olmadan, demokratikleşme olmadan e, Türkiye'de talepleri olan kesimlerin haklarının verilmesini sağlayamıyorsunuz. ...Türkiye'de rahatsızlık olan, bugüne kadar işlemeyen bir takım kontratlar var. Ve bu kontratlar artık sefil olmuş durumda. Eskiden senet kullanılırdı, bugün de kullanılıyor ticari hayatta. Bazı senetten lime lime olurdu, üstüne tekrar ciro edemezdiniz. Hatta ek parçalar koyup alanlarla şey yapardınız. Evet. Şimdi Türkiye böyle kontratlar halinde ve bunların yenilemesi gerekiyor. Bunlardan... Şeydi, temelde bu askeri vesayetle ilişkin hususlar Türkiye'nin kontratlarının girmesinin en önemli şartıdır. Dini talepler var, etnik talepler var. Bu özgürleşme taleplerinin yer aldığı bu ortamda sivilleşme yani en önemli Türkiye'nin temel bugün sorunu olan Kürt meselesinde de önemli bir adımın olduğunu gösteriyor ki bu konu önümüzdeki günlerde. Kürt siyaseti ki onlar da son derece <gülüyor> yani BDP'nin e, bu referandum konusunda aldığı e, tavır kendisini e, önemli ölçüde etkilemeye başladığını söyleyebiliriz bu konuda zikzakların çizildiği de e, görülüyor yani çünkü gerçekten tabanın e, ifade eden bir karar almadı e, Kürt siyasetçileri e, bunu da yansımalarını görüyoruz Dolayısıyla yani bütünüyle bu yaş kararlarındaki gelişen gerilimin, çatışmanın sonucu Türkiye'nin temel meselelerinde yansımasını görebileceğimiz hususlar yani sivilleşme ve demokratikleşme olmadan Türkiye kangren olmuş sorunlarını çözemiyor. Bunları sadece bürokratik kurumlara, vesayetçilere anlayabiliyor. Bırakılması mümkün değil ve bugüne kadar bu nedenle yani bunlar aslında varlık sebepleri birbirinin. Dolayısıyla siyasi iktidarın önümüzdeki dönemde yani bu e, referandumla birlikte bir de e, aslında yani bu 26 maddelik referandum önemli e, değişimleri yolaşmakla birlikte e, yeten bir olay değil. Çünkü hala e, gövdesinin, omurgasının e, 80-12 e, Eylül rejimi tarafından çizildiği bir anayasal şey içerisinde devam edeceğiz. O yüzden <gülüyor> meselelerin çözümü gelmiyor. Vesayet rejiminde sadece bu yaşta 2-3 atamanın gerçekleşmemesiyle ortadan kalkmıyor. Başka yapılacak işler var. Ama Türkiye şey bir döneme giriyor. Referandum yani şöyle baktığınızda referandum 12 Eylül'de olacak. 2011'de bir seçim var. Evet. genel seçimler var. 2012'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu arada bir genel seçim olacak. Türkiye 4 tane seçim yaşayacak 2-3 yıl içinde. Evet. Yani Bu seçimlere girerken bir taraftan temelde Kürt meselesi var. Yani e, etnik taleplerin bulunduğu bir ortam var. E, bu e, meselede tüm partileri ilgilendiren bir husus. Bir yandan asker-sivil gerilimlerini yaşayarak giriyor buraya yaşadığı, yaşamaya devam edebilir belli alanlarda. AB ilişkileri var. Pek çok etnik meseleyle ilişkin sorunlar var. Dini taleplerle ilişkin sorunlar var. Bir de üstüne üstlük yani Ergenekon, Balyoz gibi pek çok soruşturmanın, mahkemenin devam ettiği bir ortamda 3-4 seçime giriyor. Evet bu arada da sizin de e, demin sözünü ettiğiniz e, değişimler de olmaya başlamış durumda. Yani e, bu referandumda e, hayır ya da boykot ya da yetmez ama evet şeklinde özetlenebilecek tavırlarda değişiklikler de olmaya başladı. Yani son olarak yapılan bir e, Metropol adlı şirketin anketin sonuçlarında. Dün Etiyan evet, da Mülayim adlı köşesinde tarafta yazıyordu. Bu e, son hafta gerçekleştirdiği anketin sonuçları Türkiye'nin nerede durduğunu çok iyi sergiliyor diyordu. Referanduma ilişkin olarak evet oyları yüzde 49 buçukken hayırlar 33 buçuk seviyesinde çıkmış. Sadece oy verenler hesaba katıldığında oran kabaca 60'a 40 oluyor diyordu Mahcupyan. Bu sonuç evet oylarının artış içinde olduğunu ortaya koyuyor ve nedenlerden belki de en önemlisi hükümetin yaş sürecindeki, yüksek askeri şura sürecindeki tutumu. Çünkü halkın yüzde 48,5'ü bu tutumu desteklerken ancak 33'ü karşı çıkmış. Buna karşılık mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hükümet askerin teamülüne karışmasın önerisi yüzde otuz altı buçuk onay alırken yüzde bir buçuk bu yaklaşıma katılmamış. Ve tabloyu tam, tamamlamak üzere çok ilginç de bir soru sorulmuş. Yani çok aslında bir açıdan ilginç bir açıdan da saçma denebilir. Demokratik yönetimlerde ordu hükümete mutlaka itaat etmeli mi cümlesine %60, 56 buçuk evet demiş hayırlar 32 buçuk seviyesinde kalmış yani görüldüğü gibi demokratikleşme ve sivil asker ilişkileri alanında bugünkü vesayet rejiminin devam etmesini isteyenlerin oranıyla referandumda hayır diyeceklerin oranı hemen hemen aynı diyor ki bu paralellik çok önemli dikkat çekici yani vesayetçilerle hayırcılar birleşiyor bir açıdan diyor Maçupyan öte yandan demokratik bir rejimi savunanlarla referandumda evet diyecek olanların oyları da birbirine çok yakın bu durum esas kırılmanın ne olduğunu ortaya koyuyor yani bu referandumun iki kanadı arasındaki temel ayrım cumhuriyetin temel niteliğinin ne olacağıdır demiş yani referandum aslında ile vesayet arasında yapılıyor ve toplumun her iki kanadı da bunu böyle anlıyor ...referandum paketinin içeriği... ...önemli olmaktan çıkmış durumda... ...çünkü herkes... ...yapılacak tercihin gerçek anlamının... ...farkında demiş... ...ve birkaç not daha... E, ...ilave etmiş onları da söyleyeyim isterseniz... Ee, ...nerede durduğumuz... ...daha da belirginleşiyor birkaç... ...ilginç notla... ...örneğin kendilerini Kürt milliyetçisi olarak... ...adlandıran kişilerin %64'ü... ...evet diyormuş... ...hayırlar %22... Kendilerini Alevi olarak tanımlayanlardaysa evet sadece yüzde on bir buçukken hayır oyları yüzde yetmiş iki buçuğu buluyor. Böylece demiş Mahçup, yani Kürt milliyetçiliğinin için ayrılıkçılığa doğru uzanmadığına ilişkin küçük bir belirti daha elde ediyoruz. Alevileri ise bizzat kendilerini havale etmekten başka yapacak bir şey yok gibi. Türkiye'nin en büyük cemaatinin sünni Müslümanlar olması nedeniyle demokrasiden kaçıp, askeri vesayetin tercih edilmesi, bireysel çağdaşlığın toplumsal açıdan bağnazlığı ima edebileceğini de ortaya koyuyor demiş. Ve şöyle de bitiriyor. Yani isteyen bu Türkiye'yi görmezlikten gelmeye devam edebilir. İsteyen gerçekleri çarpıtmaya, yenilgiyi inkar etmeye çabalayabilir. Ama her aşama bu yenilgiyi tescil edecek ve tırnak içinde efendilerin tahakkümünden kurtulmaya yönelik her adım bu ülkenin tırnak içinde gene Taşralılar sayesinde sağlığına kavuşmasına vesile olacak diye bir yazı yazmış Mahcupyan. Ee, tamamen katılmak diyorum. Evet. E, yani her, her şey e, yani bir kere e, iktidar partisi dışındaki muhalefet iki, iki muhalefet partisi CHP ve MHP eee bu işi iyi okuyamadı e, ve getirdir bu aşamaya getirdiğin yani vesayet ve e, referandum artık demokrasi arasında meseleyi sıkıştırdı ve bu aynı zamanda tabanlarının da e, ve hatta örgütlerinde de e, farklılıklar e, oluşmasını sağladı ve önümüzdeki dönemde daha da olacak yani bugün e, bu MHP kesiminde ciddi bir ayrılma var ülkücü eski milliyetçi kesimde evet. e, CHP'de çıkarılmıyor. Ama çok ciddi e, e, homurtular yani istifa boyutunda birkaç tane istifa yaşanıyor. Hem belediye meclisi üyeliklerinde hem de Eşref Erdem, Erdem gibi, bir, gibi çok eski bir e, tecrübeli bir siyasetçinin de sosyal demokratında ayrılmasıyla sonuçlandı. istifasıyla Bence e, teşkilatlarda belediye başkanlıklarında meclis üyeliklerinde çok farklı neler e, yani genel merkezin görüşünü tutun taşımayan eğilimler var yani böyleyse 26 maddeyi mesela kılıçdaroğlu e, yani son derece tecrübesiz bir genel başkan ve siyasetçi olduğunu da belli etti rüştünü ispat etmeyi bir referandumla fıkşır bir genel seçime sok şey yapmadan burada kendisini şey yapıyor ki büyük bir Evet çıkarsa bu bütün partilerin hatta Kürtlerin de işte Kürtler de bugünden itibaren yani e, dünden bugüne ve yarına Kürt siyaseti de burada çuvalladı. Özellikle BDP. Yani e, bunların hepsine baktığımızda hatta e, şeye bakın yani Necmet İler Bakan'dan beri devam eden siyasi İslam e, pozisyondaki hareketleri... E, Baktınız, onlarda da farklılıklar var. E, yani, DYP'de de aynı şekilde. Tabii. Eski genel e, başkanlarını soyluyu ihraç etmeye çalışıyorlar. Yanılmıyorsam şimdi. Evet. E, diye, evet için. evet. O noktaya geldi orada da. Yani e, da avukatı e, Cindoruk bugün e, bu konumda bir hayırcı pozisyonda e, ve Veselt rejimin devamını istiyor. Tabii yani Türkiye e, pek çok farklı minik, büyük, küçük bölünmelerin yaşadığı bir dönem yaşıyor. Sol siyasete, sosyalist e, tanımı altındaki e, kesimlere baktığınızda e, inanamayacağınız derecede e, farklılıkların, yaklaşımların olduğunu görüyorsunuz. E, biz 12 Eylül münasebetiyle konuşuyoruz işte devrimci 78 federasyonu bir dizi etkinlik planlıyor. Ben de akademik tarafına ilişkin destek veriyorum. Orada yani e, ki yelpazede de yani e, boykotçu hayırcı, evetçi insanlar e, bir arada inşallah güzel bir etkinlik düzenlenecek. Onu daha sonraki yayınlarımızda bahsedeceğim. Yani böyle bir e, Yarılma ve bölünmeler içerisinde geldi. Bu çok yüksek sorunlarla karşı karşıya Türkiye. Ve burada e, bu yüksek sorunların e, devam ettiği ortamda bir sivilleşme e, hareketi var. Ve bu sivilleşme hareketini herkes aynı planda e, anlayamıyor, katılamıyor ve okuyamıyor. E, ama önümüzdeki dönem yani cidden bu serinin devam ettiği bir dönem referandum. Genel seçim cumhurbaşkanlığı yerel seçimler şu 2-3 yıllık dönem seçimlerin bitmediği bir dönem olacak ve bunların hepsi e, sevilleşme demokratikleşme e, Kürt sorununun çözümüne ilişkin arayışların devam ettiği bir dönemde olacak. Tabii bu Kürt meselesi o kadar ağır bir sorun ki iktidar partilerini e, hem bitirir hem ona hem hem yönlendirir hem öldürür e, sorunlar bunlar. Öyle kolay Şeyler ki, İktidar Partisi şu ana kadar e, açılım konusundaki yaklaşımlarını malum biliyoruz. Tabi bu dönem şunu da ortaya çıkarttı. Kürt siyasetinin e, e, iç yüzünü de o, gösterdi. PKK'nın iç yüzünü göstermesi açısından yani e, derin unsurların sadece... Türk bir e, bürokratik rejim içinde değil, PKK'nın içinde ve Kürtlerin içerisinde çok derin unsurların e, beraber evet, hareket ettiğine ciddi dair bir de. paralellik gösterdi. Hatta sizin de dediğiniz gibi birlikte hareket ettiğini evet. gösteren de savaş beylerinin, savaş ağalarının ya da lordlarının da paralel hareket ettiği de görüldü elbette. Evet. Yani e, dolayısıyla bu gelişmelerin hepsi. Aslında e, hep e, söylediğimiz bir şey de ilerliyor. Yani bu vi, virajın içinde e, nin, e, tanjantını, kotanjantını hesaplamak biraz zor ama virajın içinde bazen e, devrilme tehlikesi içerisinde, bazen virajı tamamlama e, ümidi içerisinde e, geçen bir süreç e, ama demokratikleşme böyle, hem e, tek millet esasına yaratılmış bir cumhuriyetten bir de soğuk savaş yaşamış bir ülkenin e, demokratikleşmesi hiç kolay olmuyor yani. Evet yani Öcalan'ın son açıklaması da İmralı'da nihayet gerçekleşebilen avukat görüşmesinden sonra avukatlarına verdiği mesajlar da e, referandumu boykot etme çağrısında yeni bir esneklik göstergesi olarak e, da yorumlanmış bugün tarafta var. Hı hı. PKK lideri boykot kelimesini telaffuz etmedi ve Kürt halkının referandumda demokratik gelişmelere göre demokratik tavır almasını istedi. Halkımız son güne kadar serbestçe tartışsın, gözlem yapsın, kendi kararını versin demiş. yani. Ya bu referandum sonrası e, Kürt siyasetinde önemli gelişmeler de Hatta Türkiye'deki başka partiler ve gruplar içerisinde yani çünkü başarısızlık da sonuçta bunun bir bedeli olması lazım. E, siz bir demokratikleşme hamlesini boykotla ve hayırla e, karşılarsanız bunun bir bedeli olur içeride. Bu bedel partilerde yönetimleri etkileyebilir, liderlerini etkileyebilir, farklı tonlar yaşayabiliriz referandum sonuçlarına göre. Referandumun sonuçlarına göre genel seçimler, referandumun sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı sürecine de bakmak lazım. Bir de aslında bunları daha sonraki konuşmalarımızda şey yaparız da son olarak yani gerçekten ele alınması gereken ki zaman zaman biz iş adamı örgütlerini bu TÜSİAD'ı ve TOB'u falan konuştuk pek çok aşamada. da kendi yakın tarihine bir gönderme yaparak bakmasında fayda var. Bülent Toner'ı hatırlamasında fayda var. Ee, bu e, son referandum öncesi açıklamaları siyaset başkanlarının e, bu örgütü de sorgulamalarını gerekli kılıyor gibi geliyor Türkiye burjuvazis açısından. Evet ilginç. Peki çok teşekkürler Ali. Bey. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. You can shuffle him with millions Soldiers and civilians I'd pick him out In the darkest caves and hallways would know him always beyond a doubt identification comes easily to me because that's he you know the way you And there is autumn in the air That's him That's him The way you feel When Antoine has just finished with your hair That's him That's him You know the way you feel when you smell bread baking, the way you feel when suddenly a two Dinledik Abby Lincoln'dan ilk sen kardeşimizin de uyarısı üzerine durmak. vakıf olduk Abby Lincoln'ın hayatına hayat, yani ölmüş 80 yaşında caz dünyasını yetiştirdiği çağdaş caz dünyasının en önemli müzisyenlerinden vokalistlerinden biriydi kendisi biz de ilk sene teşekkürlerimizle birlikte bu bilgiyi hemen değerlendirip Volkan'la birlikte that hem adlı parçayı dinlettik size. Abbey Lincoln'da vokallerde. Aynı zamanda kendisine müthiş bir kadro eşlik ediyordu bu albümde. Abbey Lincoln kendi adını taşıyan Riverside albümünde. Kenny Darım ...trompette, Sonny Rollins... ...tenor saksafonda, Wynton Kelly... ...piyanoda, Paul Chambers bassta... ...ve Max Roach da davuldaydı. Gayet... kuvvetli bir kadroyla... ...That's Him dinledik. toprağa olsun diyelim Abby Lincoln'la ...muhteşem bir ses... <gülüyor> ...ve stil. Evet... ...Hali e, e, Bilge ile konuştuğumuz... ...şeylerin üzerine birkaç... E, ...kelime eklemek üzere de şeyi söyleyelim... E, Bugün bildirilen haberlerden biri bu ateşkes gelmesinden sonra PKK'dan Öcalan'ın da İmralı'da avukatlarına verdiği mesajlardan da anlaşılıyor. Bu kararı onayladığı zaten benim de bu yönlü çağrılarım olmuştu diyor arkadaşlara özellikle dağdakilere çok teşekkür ediyorum demiş ve ocalan ateşkes sürecinde dikkatli olunması konusunda da bir uyarıda bulunmuş. Ben gerçekten tedirgin oluyorum. Ergenekon variy savaş lobileri tekrar devreye girebilir demiş. Öte yandan bu ateşkesin sadece Ramazan süresince değil daha uzun vadeli ve kalıcı bir nitelik kazanabilmesi için de Demokratik Toplum Kongresi'ni harekete geçirmiş durumda Ayş Başkanlar Ahmet Türk'le Aysel Tuğluk'un kalıcı ateşkes için başbakan ve cumhurbaşkanıyla görüşmeye hazır oldukları haberi de yer alıyordu gazetelerde. Tarafta okuyoruz bunu da. Ve bu ateşkesin bitişini izlemeyeceğiz demiş. Demokratik Toplum Kongresi DTK inisiyatif alıp harekete geçti diyor haberde. DTK eş başkanı Aysel Tuğluk sürekli ateşkesin kalıcıya dönüşmesinin temel hedef olduğunu ve bunun için gerekirse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceklerini açıklamışlar. Ayrıca DTK'nın 101 kişiden oluşan Daimi Meclisi 21-22 Ağustos tarihlerinde yani önümüzdeki hafta Diyarbakır'da toplanıyor. Kapatılan DTP'nin Demokratik Toplum Partisi'nin Siyasi yasakta da getirilmiş Ahmet Türk Ve Aysel Tuğluk'un başkanlığını yapacakları Toplantının tek bir gündem maddesi var PKK'nın ilan ettiği sürekli ateşkes kararı o Aysel Tuğluk gelinen süreci şöyle anlatmış Geçmişte de ateşkesler ilan edildi O dönemlerde hatalar da yapıldı ama Aynı hatalara bu kez düşülmemeli Bu kez elimizi kolumuzu bağlayıp 20 Eylül'ü yani ilan edilen sürenin bitmesini beklemeyeceğiz demiş. Daimi meclisimizin temel gündem maddesi bu sürekli ateşkesin kalıcı ateşkese dönüşmesi için çaba göstermek olacaktır. Bunun için elimizi taşın altına her zamankinden fazla koyacağız. Barış'ın sağlam temeller üzerinde inşası özellikle diyalog yolunun açılması için neler yapmak gerekiyorsa tartışacağız demiş. Ve çözüm için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan başta olmak üzere herkesle görüşebileceklerini de belirtmiş Bu kapsamda Türk pardon Kürt sorununun barışçı çözümü Türk ve Kürt gençlerinin bir tekinin bile ölmemesi için Başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere herkesle görüşebiliriz Artık çağrı yapmak temennilerde bulunma dönemi bitmiştir Bitmelidir bizim için daha önemli olan 20 Eylül'den sonrasıdır demiş. Bu tabii önemli bir e, gelişmeyi de içeriyor. Bir süreden beri e, bu ateşkes e, konusunda böyle bir gelişmeler olduğunu özellikle taraf gazetesi e, Murat Bey'in deşiyle bir koku alarak sürdürdü ve gerçekten de sonunda öyle olduğu çıktı ve PKK'yı da ateş ilan etti. Yani devlet PKK temaslarını bilen Balıkçının anlattığı plan bir ay önce taraf sür manşetindeydi diyor. Ramazan ateşkesi ve sonunda cumartesi günü 14 Ağustos'ta da ve PKK ateş ilan etti manşetiyle de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Bu oldukça önemli bir durum diyebiliriz doğrusu. Bu beyanda e, bugün e, Taraf Gazetesi'nde Orhan Miroğlu'nun da bir yazısı dikkati çekiyor. Ona da kısaca göz atmakta yarar olabilir. 15 Ağustos 1984'te gerçekleşen Eruh ve Şemdinli baskını son Kürt isyanının başladığı tarihtir diye başlıyor yazı. Miroğlu'nun yazısı Yüzleşmek Köşesi'nde Kürt Hareketi bu tarihle başlayan moral ve siyasi değerlerle yoluna devam ediyor. Cumhuriyet dönemiyle başlayan daha önceki Kürt isyanlarında herhangi bir süreklilik söz konusu değildi. Oysa Kürtlerin tarihinde Eruh ve Şen her şeyden önce bir sürekliliği ifade ediyor ve bu iddialı süreklilik Kürt siyasetindeki önemini bugün de koruyor demiş. Yani şöyle devam ediyor. İlk isyanlar başladığı gibi biten isyanlardı. Ağrı hariç belki isyan bile değildi hiçbiri. Hepsinde çeşitli provokasyonlar ve bugün dahi devlet arşivleri hala kapalı olduğu için cevabı verilemeyen sorular söz konusudur. Ama Kemalist iktidarın kurulup sağlamlaşması büyük ölçüde bu isyanlar bahanesiyle mümkün olmuştur. İstiklal mahkemeleri, takriri, sükun yasalarının hayata geçirilmesi, Umumi müfettişliklerin kullanıldığı, kullandığı sınırsız yetkiler Ankara başta olmak üzere bütün Türkiye'de siyasi muhaliflerin sindirilmesi ve giderek tek parti dönemine giden yolun güvenle açılmasında isyan gibi gösterilen bu vakaların önemli katkısı olmuştur. Kürtlerin eşitlik talepleri ise zamansız başlayan ve bastırılan bu isyanlarla beraber unutulmuş ve Kürtlerin payına dar ağaçları, sürgünler, Türkleştirme ve inkar düşmüştür. 15 Ağustos Türkiye'nin siyasi tarihi ve her iki halkın siyasi ilişkileri bakımından da çok önemlidir. O gün Şemdinli ve Eruha gelip askerlere ilk ateş edenler 3-5 çapulcu, 3-5 eşkıya diye küçümsendi. Türk halkının da bu fikre itirazı olmadı ve bu tarifi sorgulama gereği duymadı. Savaşta evlatlarını kaybetti ama yaşadığı yanılsamayı yeniden düşünmeyi pek istemedi. PKK hep söylendiği gibi bir sonuçtu aslında. Etnokültürel dinamikleri tarih boyunca bastırılan bir halktı Kürtler ve bu halkın yaşadığı tarih isyanlarla geçmiş bir tarihti. 80'li yıllara gelindiğinde son Kürt isyanı için bir kez daha uygun koşullar oluşmuştu. Doğrusu devlet 12 Eylül sonrasında hayata geçirdiği uygulamalarla bu koşulları bir hayli kolaylaştırmış ve zenginleştirmişti. 12 Eylül'e çeyrek kala Lice'nin köyünde bir araya gelen ilk PKK kadroları bir kuruluş bildirisi kabul ettiler. Bu bildiriye göre PKK barışçıl bir ortam içinde her gün ulus olarak eriyip yok olmaktansa savaşla ve savaş içinde dirilmeyi kabul ediyordu. Son Kürt isyanını diğer isyanlardan farklı kılan en önemli şey kuşkusuz sınıfsal karakteri ve ideolojisiydi. Ağlık, şeyhlik, mirlik gibi geleneksel yapıların tarihsel öncülüğü PKK'nın tarih sahnesine çıkmasıyla beraber sona erdi. PKK Kürt köylüsünü örgütledi ve savaşa soktu. Kürt hareketinde demokratik ve yasal süreç önemli oranda sona erdi silahın ve şiddetin belirleyici olduğu bir dönem başladı. Bu dönemin nasıl devam ettiği, hangi acılara ve ölümlere yol açtığı biliniyor. Şimdi bu savaşı sürdürmek için hiçbir sebep kalmadı, diyor Orhan Miroğlu, Yüzleşme Başlıklı Köşesi'nde, bugün Taraf Gazetesi'nde. PKK'nın siyasi varlığı, Kürt toplumunu siyasi manada etkileme kabiliyeti, bugün artık, silahlı varlığının çok ötesinde bir gücü ifade ediyor. Demokratik kanalların bu güce kapalı tutulmaması, açılımın, demokratikleşmenin ve nihai manada çözümün de ana sorunudur. Sömürgeciliğe karşı Fanonvari, Frans Fanon kastediliyor, Fanonvari mücadele çizgisinden, bir demokrasi standardı olarak barajın düşmesi ve siyasi kanadı olan KCK mensuplarının serbest kalması gibi taleplere gelmiş bir gerilla hareketini üstelik bu hareketin lideri Kandil'de değil İmralı'dayken Türkiye demokratik zemine nasıl çekemiyor? Türkiye bunu dünyaya anlatamaz artık. Ama aynı şekilde Erhum ve Şemdinli'den bu yana geçen zamanda çok farklılaşmış sosyal ve siyasi dönüşümler geçirmiş, sosyolojisi değişmiş, sisteme entegre olmuş ve doğrusu korkuları, endişeleri de bir hayli artmış bir toplumu dağlardan yönetmeye devam etmek ve bu toplum adına demokratik özerklik denen modeli bir pazarlık meselesi gibi öne sürmek Kürtüyle Türküyle bu ülke halkının anlayabileceği bir şey değildir. Yanlış zamanda haklı talepler ileri sürmek, yanlış zamanda haklı talepler tırnak içinde, muhtemel bir müzakere ve diyalog sürecini imkansız hale getirebilir. Bugünün meselesi silahların susmasıdır ve her ne konuşulacaksa ancak silahlar süresiz olarak sustuktan sonra konuşulmasıdır. Bu adımı PKK'dan beklemeye hakkımız var. Bayram ateşkesi bu büyük derde deva olmaz. Bir ay boyunca kimse kimseyi öldürmeyecekse, mayınlar patlamayacaksa bu elbette çok sevindiricidir. Ama bayramdan sonra şunlar şunlar olmasa yine savaşa devam ederim anlamını taşıyan bir ateşkes ilanı insanın sevincini yarım bırakıyor. Diyarbakır'ı Amerikan ordusu bile işgal etse ve PKK olmasa Kürtler kelepir bir çözüme razı olmazlar. PKK bu gerçeğe güven duymalıdır, silahlara değil. Son isyan, birileri uzatmaları oynamak istese bile durması gereken yerde siyasal bir zeminde duruyor artık diye bitirmiş. Orhan Miroğlu'nun yazısı 15 Ağustos'la yüzleşmek diye isyanın başladığı. ...son Kürt başladığı... ...tarihin yıl dönümünden bir gün... ...sonra yazdı ...yazıda. Evet... ...bu şekilde de... ...bugünkü açık gazete programını... tamamlama imkanını bulduk. Önümüzdeki programa... ...başladığımız gibi... ...bütün dünyanın yanıp... ...yok olduğu bir... ...çevre durumu var. Özellikle... Başbakanı'nda çevre konusunda tuhaf konuşmalarına da tanık olduk. Onlara sırayı bugün için getiremedik. Bir genel aldık. Ağustos ayı içinde e, neler olup bittiğine ilişkin olarak. Çünkü aynı zamanda Türkiye'de de çok ciddi orman yangınlarından da bahsettik. E, başlamış olan. Onlardan birinin de e, bir siyasi orman yangının Dersim ormanlarının alev alev yanmakta olduğuna dair de haber var. TSK'nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sürdürdüğü askeri operasyonlar sırasında yine ormanlık alanların alevler içinde kaldığı bir vardı. Onlarla birlikte bu iklim, küresi ısınma, orman yangınları meselesine devam edeceğiz. Ama onu artık yarınki programda Tekrar yapmaya çalışacağız Şimdi bugün bitirirken Bill Evans kapatıyoruz Bill Evans 16 Ağustos 1929'da doğmuş 1980'de 50 yaşında Hayata veda etmiş Amerikalı bir jazz pianisti Çok önemli Bir etkisi Olmuş kendisinden sonra Gelen bir bütün Piyanistler kuşağını da Chick Corea, Herbie Hancock, John Taylor, Don Friedman, Bobo Stenson, Michel Petrucciani ve Keith Jarrett gibi insanları da etkilemiş. Ayrıca da gitaristleri de John McLaughlin, Ralph Tanner, Pat Metheny gibi gitaristleri de etkilemiş. Çok önemli bir şey ve genç piyanistleri de günümüzde. Lion Elias ya da Lyle Mays gibi bebe muhtemelen Brad Maldow'yu da kariyerlerinin başlarında etkilemiş önemli bir müzisyenden bahsediyoruz. Sunduğum günü münasebetiyle Little, Little Lulu adlı parçayı da size çalıyoruz şimdi Bill Evans ve arkadaşlarından hepinize günaydın. Açık gazete. Açık Radyo. Açık kastenin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.